Ey Adem'in evlatları, her namaz vaktinde mescide giderken süsünüz olan elbisenizi giyinin. Giyin için fakat israf etmeyin. Çünkü Allah israf edenleri asla sevmez." de ki: "Allah'ın kulları için yaratıp ortaya çıkardığı zîneti temiz ve hoş rızıkları haram kılmak kimin haddine?" de ki: "Onlar dünya hayatında iman etmeyenlerle birlikte